فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في değerli arkadaşlar geçen hafta da sizlere <gülüyor> haber vermiştik bugün kurban ahkamı ile alakalı kurban ile ilgili bazı bilgilere değineceğiz sizlere ilim ehlinin sözlerini nakledeceğiz. Ama ondan önce geçen hafta aramızda bulunmayan yahut zilhicce ayının başladığının farkına varmayan kardeşlerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. O da bugünlerde içinde bulunmuş olduğumuz bu günler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere Allahu Teala'nın sene içinde allah Teala tarafından en çok sevilen, O'nun katında en sevimli olan günlerdir. Bu zilhicce ilk 10 günü. Özellikle e, bugünlerde yapılacak ibadetler yine rivayette geldiği üzere Allah yolunda yapılacak cihattan daha Allah'a sevimli günler. Bugün ikinci günü bitirmiş olduk. Zilhicce'nin yarın yani artık pazar günü üçüne girmiş oluyoruz. Kimi kardeşlerimiz oruç tutmaya başladı. Kimi kardeşlerimiz e, tekbirlerine başladı sokakta yürürken, yolda yürürken, camiye giderken tekbir getiriyor. Bu mevsim, bu günler salih ameller ile allah Teala'ya yakınlaşılacak en faziletli günlerden bir tanesi. Kimi insanlarda var ki bu günlerin farkında değil, faziletinin farkında, idrakinde değil. Diğer günlermiş gibi bakıyorsun ki e, ne orucun farkına varabilmiş, ne Bugünlerin faziletinin farkına varıp ibadetler hususunda böyle bir e, hırs içine girebilmiş. Ne de bakıyorsun ki bugünlerde ona has, eğer kurban kesecekse eğer, yapmaması gereken yasaklar var. Bunların farkında bile değil. Bunları böyle göz göre göre farkında olmadan kendisi bilmiyor belki de. ya da biliyor ama hatırlamadığı için, onu idrak edemediği için söylendiği zaman Aa, biliyordum ama hiç... Hatırlayamadım yahut hiç yani düşünemedim diyeceği bazı yanlışlar var, hatalar var. Onlara geçen haftaki dersimizde de değinmiştik. Önemli olan arkadaşlar, bugünleri faziletini bilerek, Allah katındaki kadrini, kıymetini, değerini bilerek değerlendirmek, faziletini yetişip, bugünlerdeki salih amelleri ne yapmak, çoklaştırmak, fazla fazla o salih amellerden, işlemek. Evet arkadaşlar önümüzdeki pazar yani yarın değil önümüzdeki hafta pazar günü kurban bayramı olacak. Kurban ilim ehlinin de zikrettiği üzere İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail ile Allah-u Teala'nın onları maruz bırakmış olduğu imtihan sonucu meşru kılınmış bir ibadet. Bu konuyla alakalı Safat suresi 120. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor: Diyor ki, falma <gülüyor> İsmail. Allah Teala dua, İbrahim Aleyhisselam dua edip Allah'tan bir çocuk isteyince Allah Teala da ona bu çocuğu verince ve bu çocuk koşup oynayacak yaşa gelince allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı imtihana tabi tutuyor. Diyor ki allah Teala, قَالَ يَا بُنَيَّ inni اَرَى فِي manam اَنِّي اَذْبَحُكُ Diyor ki İbrahim oğluna, İsmail'e, Ey evlat, Ey oğulcuk, Ey oğul, rüyamda seni kurban ederken, seni boğazlarken görüyorum. فَنْظُرْ مَاذَا تَرَى Diyor ki İbrahim oğluna, sen yani nedir, sen ne görüyorsun? "قال يا İsmail Aleyhisselam da diyor ki: "Ey babacığım, if'al ma tu'mar. Tu if'al ma tu'mar." Tu ne demek? Emir olunduğun şeyi yap. Yani olur mu? Akıl var, mantık var. İnsan boğazlanır mı? O da ne demek? Bunun altında başka bir maksat vardır. Yani bundan kasıt beni fazla sevme. Gibi yorumlar yapmıyor. Günün modern yorumcularının yaptığı gibi. Yahut eski İsmaili batıni fırkalarının yaptığı gibi. Zaten günün o modern yorumcuları, modern tefsircileri, bu fikirlerin, bu fikirlerin çoğunu nereden alıyorlar? Ecdadı olan batınilerden alıyorlar. Ya Allah böyle emretmiştir ama bundan maksat bu değildir kardeşim. Birçok ayet ve hadise baktığınız zaman bunun örneklerini çokça görebilirsiniz. Hele şu yaşamış olduğumuz çağda. Kabir azabı mı? Ya siz de yanlış anlıyorsunuz. Mehdi mi inecek? Yanlış anlıyorsunuz. Onları kastedilir mi? Bakın İsmail Aleyhisselam diyor ki İf'al ma tu'mar tu Seteciduni inşaallahu sabirin. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani allah Teala peygamberlerinden yani peygamberlerin çoğunu yapmış, imtihan etmiş. Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsunuz kurak, çorak bir yerde denizin olmadığı bir yerde gem yapmakla emir Ve bu peygamberlerin hepsi de Allahu Teala'ya tam teslimiyetle ne yapmışlar. Bu istenilenleri yerine getirmişler. Tam teslimiyetle bu görevlerini ifa etmişler, yerine getirmişler. Çünkü Allah böyle istiyorsa Allah istediği şeyi ne yapar? Apaçık bir şekilde beyan eder. Onun arkasında başka manaların içerdiği zahiren bu manaya gelip de içindeki mananın başka olduğu şeylerle Allahu Teala kullarına hitap etmez. Bugün de yani İnsanlara baktığınız zaman eğer bir yöneticiyseniz, bir patronsanız, bir iş yeri sahibiyseniz sizler insanların sizi en kısa ve en doğru bir şekilde anladığı metotla ne yaparsınız? insanlara konuşursunuz değil mi? Ya, peygamberler de Allah-u Teala'ya olan imanlarından, gayba olan imanlarından ne yapmışlar? Bu emirleri imtisal etmişler. Falenma esleme Allah Teala diyor ki onlar teslim olunca Allah Teala'nın bu emrine bu bu buyruğuna teslim olunca vetellehu lilcebin İbrahim ne yaptı? Oğlunu alnı üzerine yatırdı. Şaka üzerine yatırdı. Niye? Çünkü kesecek. Allah böyle istiyor. İmtihan. Venadeynahu en ya İbrahim diyor ki Allah Teala bizlerden nida ettik seslendik ey İbrahim dedik diyor Allah Teala. Dedik ki: "Kad saddaqta'r Ne yaptın sen? Gördüğün rüyayı tasdik, tasdik ettin. Edin. Yani tasdik bu şekilde olur diyor ilim ehli. Yani Allah Teala'nın mesela Allah Teala iman konusunda da eğer tasdik olarak tarif edilse bile iman gibi çok ilim ehli ikrar ile tarif edilmesi gerektiğini söylüyor. Tasdik, ve ikrar. tasdik ne olmalı? tasdikle birlikte amel, ortaya konulan bir amel olmalı. Yani İbrahim, evet Allah bize bunu emretti, kabul ettik demez, dediği zaman tam tasdik etmiş olmuyor. Ne zamana kadar? Amel Onu amel edip, uygulayana kadar. Kad saddaktar rüya. Rüyayı tasdik ettin. Çocuğunu alın üstüne yatırdıktan sonra, kesmeye koyduktan sonra sen ne yaptın? Tasdik ettin. İman da böyle arkadaşlar. Ameller imandan. Sen ne zaman amelleri yapmaya başladın, o zaman tam anlamıyla iman etmiş olursun inna kazalika najzi'l muhsinin Allah Teala diyor ki işte biz muhsin olan kimseleri ihsan sahibi olan kimseleri yani insan kendine de ihsanda bulunur Allah Teala'nın emirlerini yerine getirdiği zaman biz de diyor muhsin olan kimseleri bu şekilde karşılık veririz. Inna hada lahu'l bala'ul mubin. İşte diyor ki Allah Teala işte bu apaçık bir nedir? Inna hada lahu'l bala'. Ne demek bela? İmkan. İbrahim'in imtihanı aleyhisselam. Apaçık İbrahim'in imtihanıdır. Ve fedeynâhu bi zebhin Ve onun ne yaptık diyor. İsmail'in yerine ona fidye olarak onun yerine bir koç. Bir hayvan kesilecek, boğazlanacak bir hayvan gönderdik diyor allah Teala. İbni Kayyim rahimahullah. Ve onun dışındaki birçok ilim ehli diyorlar ki. Duhiye de yani kurbanda yahut hacca giden kimselerin kesmiş, kesmiş olduğu hediye kurbanlarındaki diyor olan asıl, onların meşru kılınmasının aslı diyor. O fidâ un nefs. Nedir? Nefsi feda etmek. allah Teala bu bizim nefislerimizi feda etmek yerine ne yapmış? Yani İbrahim'e, İsmail'in nefsini, İsmail'in canını kesmesi yerine ne feda et, ne vermiş ona? Koç vermiş. Hayvan vermiş, koç vermiş. Buradaki maksut diyor Allah-u Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesmesi yerine vermiş olduğu hayvanı ne yapmaktır? Hayvanı gönderdiğini bilerek Allah-u Teala'nın bize bulunduğu lütfu ilan etmektir. Lütfu kabul ettiğimizi bu lütfu itiraf etmektir diyor ilmehle. Ve aynı şekilde İsmail'e verilen özel bir lütuftur bu. İsmail Aleyhisselam bu şekilde kurtulmuştur. allah Teala ona bu lütufda bulunmuştur. Bunların hepsini diyor itiraf etmek vardır. Kurbanın kesmede. Bunun dışında fa farklı neler de var? Bunun, bu ibadetin altında farklı şuurlar, hisler, duygular da var. Tevhid var. İhlas var. Yaptığın ibadeti, döktüğün kanı Allah için kesiyorsun. Öyle değil mi? Diyor ya allah Teala, inna salati ve nusuki ve mehyaya ve mamati. Namazım ve nusuki, kurbanım ve mehyaya ve mamati Hayatım ve ölümüm kim içindir? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın. La şerikele, onun bir ortağı yoktur. Yani kurbanım, kim için? Allah için. Senin o hayvanı gidip parayla satın alman, o hayvanı kesmek için yola koyup götürmen, yatırıp Sağ, sol tarafına yatırıp bıçağını kesip Bismillah ya da Bismillah Wallahu Ekber demende ne var? Hep bir ibadet var. Bunların hepsi Allah için yapılmış birer ibadet. Yine allah Teala buyuruyor ki وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا min تَقْوَ الْقُلُوبِ Ve bu ibadet kalplerin takvasının bir tezahürü, göstergesi. Diyor ki allah Teala وَمَنْ يُعَظِّمْ şair Allah." Kim Allah'ın dinini, şeriatını, şiarını, nişanelerini, bu dinin alametlerini apaçık bir şekilde yaşanan dini sembollerini tazim eder, yüceltir. Yaparsa fe inna min takval kulub bu onun kalbinin takvasının neydir? Bir göstergesidir. Birçok insana zor gelir ya. Hatta görürsünüz ya ne farkı var ki kardeşim? Verin parayı. O parayla daha fazla gidin kasaptan et alın sonra gidin fakirlere dağıtın diyenler yok mu? Var. Bunu neye binaen söylüyorlar? Çünkü bu kurban ibadetinin yalnızca yardım için, et dağıtmak için yapıldığı zannından dolayı akıllarıyla ortaya bunu koymaya çalışıyorlar. Halbuki kurban ibadetinin altında birçok ne var? manalar var, sebepler var, esbab var. Yani ibadetin izharı var, ibadetin gösterilmesi var. Ve oradaki takva var. Ondan dolayı Allah Teala diyor ya Hac suresinde "Len ye'la'lallaha luhu muha ve la Bu kesilen hayvanların ne eti ve ne de kanı Allah'a ulaşacaktır. Ya yani Allah Teala'nın bu ete, Allah Teala'nın bu kana ihtiyacı var mı? Havşa vallahi. Walakin ancak yenaluhu takva minkum. Allah Teala ulaşacak olan ne? Sizlerin takvanız. Yaptığınız bu ibadette hasıl olan sevaplar, gösterdiğiniz takva Allah katında size fayda verecek olan şeyler. Birçok ümmette arkadaşlar, bizden önceki ümmetlerde de kurban ibadeti, kurban ibadeti mevcut idi. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve kulli ummeten cealna Her bir ümmete biz ne kıldık? Bir mensek. Tefsire baktığınız zaman yani kurban kesme. Li zekur kurus Allahi ala ma min behimeti'l an'am. Allah Teala'nın onlara vermiş olduğu hayvanların üzerine Allah'ın isimlerini, Allah'ın ismini bu hayvanları keserken anmaları için her bir ümmete ne yaptık? Bu ibadeti şeriat olarak kıldık, din olarak kıldık, din olarak verdik. Demek ki her ümmette Allah'a yaklaşmak için bir ne var? Kurban ibadeti var. Yani eski ümmetlerin de yapmış olduğu bir ibadet. Allah'ın dilediği bir zamana, dilediği bir döneme kadar da insanların yapa geleceği bir ibadet. İşte bakın Türkiye'yi düşünün şöyle. Milyonlarca insan Allah-u Teala'nın buyruğuyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuyla bu ibadeti hemen fiiliyete geçiriyorlar. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Hangi güç, başka hangi güç, başka hangi otorite, başka hangi kudret yıllarca aynı dönemde, aynı mevsimde, aynı sezonda bu kadar kitleleri harekete geçirerek bu meşakkatlere katlandırarak bu eylemi, bu fiili bu organizasyonu yaptırabilir. Ama allah Teala'nın kalplere koymuş olduğu o takva ne yapıyor? İnsanları harekete geçiriyor. Aynı şekilde hac zamanında da görüyorsunuz, Ramazan'daki umre sebep zamanında da görüyorsunuz. İnsanlar yani binlerce kilometre uzaklıklardan, 10 saat, 12 saat, 15 saat uçak yolculuklarına katlanarak o topraklara gelmişler. Diyorsun, yani bu adamı evinden kaldıran, bunca meşaklete katlanmasına sebep olan şey ne? Allah Teala'nın onun kalbine koyduğu takva. Yani ibadetleri bu şekilde yaşamak, bu şekilde ihya etmek, bu şekilde tatbik etmek lazım. Ama ya bizim kalbimiz temiz. Allah-u Teala bakar. Bu tür ibadetlerin de ne önemi var? Namaz kılmakmış, oruç tutmakmış, aç kalmakmış, kurban kesmekmiş diyen birçok insan var. Yok mu? Yok, var. Bunlar ibahiler. Bunlar ibahiler. Hatta bazı ilmehli diyor ki modern İbahiler. Eskiden İbahiler her şeyi mubah gören insanlar bu çağda bu dille getiriyorlar kendilerini. Bu söylemlerle kendilerini temsil ediyorlar. Kalbimiz temiz. Hayır sen kul isen abd isen Allah-u Teala'ya boyun eğen onun yarattığı <gülüyor> mahluki isen bunu göstereceksin. Kurban nın hükmüyle alakalı arkadaşlar ilim ehli iftira etmişler. Ebu Hurayra radıyallahu anh Nebi Aleyhissalatu Vesselam'dan şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki: "Men veceda sa'atan felem yudahi fela yaqrubanna musallana." olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza camimize Yaklaşmasın diyor Aleyhisselatü mesela Gelmesin diyor. Tabi ilim ehli iptilaf etmiş bu hadisin. Merfu mu, mevkuf mu olduğu hususunda. Artık sizler neyin merfu, neyin mevkuf olduğunu biliyorsunuz. Racih olan görüşe göre, ilim ehlinin görüşlerinden racih olan hadis alimlerinin tercih, hadis alimlerinin görüşlerinden tercih edilene göre, bu rivayet mevkuftur. İbn-i Hacer Rahimahullah diyor ki, Mevkuf أشبه بالصواب. Rivayetin mevkuf olması doğruya daha yakın olandır. Aynı şekilde Beyhakî de böyle diyor. Bu rivayetin mevkuf olduğunu, onun dışında birçok ilim ehli rivayetin mevkuf olduğunu söylüyor. Mevkuf olsa da rivayet bizlere kurban kesmenin önemini ne yapıyor? İzah etmeye yetiyor. Bu ve buna benzer delillere dayanarak İmam El-Evza'i, Rabia, Ebu Hanife, İmam El-Lays ve Malikilerden bazıları kurban kesmenin hükmünün farz olduğunu, yani vacip olduğunu söylüyorlar. Diyorlar, eğer bir ibadet hakkında imkan dahilinde olmasına rağmen terk edildi terk edildi ise camimize yaklaşmasın deniliyorsa bu ibadet diyorlar ancak nedir? Farzdır. Bu ve buna benzer deliller naklederek kurban kesmenin vacip olduğunu ne yapıyorlar? Söylüyorlar. İkinci görüş ise ikinci görüş ise cumhurun görüşü İmam Malik'in, İmam Şafii'nin, İmam Ahmet'in, İsaq Errahüveh'in, Ebu Sevr'in, İbn-i Münzir'in, ve Davud Ez Zahiri'nin, ve i̇bn Hazm'ın, onların onların birçok ilim ehlinin görüşüne göre, kurban kesmenin hükmü nedir arkadaşlar? Sünnettir. Yani farz değildir. Sünnettir. Bunun delillerinden bazıları ise şunlar, diyorlar ki, İmam Müslim'in sayhin ve İmam Nesai'nin ve İbni Maci'nin ve İmam Ahmet İbni Ambel'in rivayet etmiş olduğu Ummu Selemen hadisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İzâ dâhaletil asru zil ilk onu girdiğinde içinde bulunduğumuz günler Ve arada ahadukum en, yudah, en yudahhiye Ve sizlerden birisi kurban kesmek isterse, ise ne diyor bakın isterse iradeye bağlı Kurban kesmek isterse. Fala يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ <شَيْأَا> Saçından ve etinden tır, saçına ve derisine ne yapmasın? Dokunmasın. Bazı rivayetlerde de tırnağına dokunmasın diyor. Sizlerden birisi kurban kesmek isterse diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dilerse, irade ederse böyle yapsın. Diyor. Burada çıkarılacak iki hüküm var. Birincisi kurbanın insanın isteğine bağlı olması. İkincisi eğer o kişi kurban kesmek istiyorsa ve Zilhicca'yı girmiş ise, Zilhicca gire girdiği andan itibaren kurbanını kesene kadar saçını ne yapmayacak? Kesmeyecek, kısaltmayacak. Tırnağını kesmeyecek. Vücudundaki derisiyle ne yapmayacak? Koparıp oynamayacak. Belki de birçok kurban kesen insanlar bu yasaktan bir haber Elhamdülillah, bazı kardeşlerimizi gördüm. Cuma günü biliyorsunuz, Zilçay'ın biriydi. Perşembe gününden berbere gitmişler. Bayram tıraşını perşembe gününden olmuşlar, tırnaklarını perşembe gününden kesmişler. Diyorlar ki, 10 gün ne yapamayacağız? Tırnağımızı kesemeyeceğiz, saçımızı kesemeyeceğiz. Zaten sakallar kesilmiyor, onu söylemeye gerek yok. Bıyıklarımızı kısaltamayacağız. Allah Teala'ya ne yapacağız? Kulluğumuzu izhar edeceğiz, göstereceğiz. Çünkü Allah Resulü bize bunu emretmiş. Ubudiyet. Yani İbrahim Aleyhisselam'a çocuğunu kesmeyi emretmeden daha kolay, değil mi? Hem tatbik edilmesi hem de anlaşılması. Ama ona rağmen birçok insan var ki ya kardeşim, yani biz böyle bir şey duymadık, görmedik. Nereden çıkardınız bunu? Ne zaman getirdiniz? Bizim aramızı niye sokuyorsunuz böyle şeyler diyen tipler de yok değil. Aynı şekilde İmam, İmam El-Maverdi şöyle diyor. Ve rüye an-anis sahabeti anhum ma yen'aqidu bihil icma'a ala suqitul vücub. Maverdi diyor ki, sahabelerden bu ibadetin vacip olmadığını gösteren birçok amel sabittir. Sabit olmuştur. Ne gibi? Mesela diyor ki, Ebu Süreyha Ra'aytu Ebu Bekr ve Ömer ve ma yudahhiyani. Ebu ve Ömer'i kurban kesme kesmez kesmezlerken kesmez gördüm. Yani onlar kurbanı kesmediler, terk ettiler diyor. Aynı şekilde Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh'dan rivayet var diyor ki: "Kâle inni leedae'ul adhha ve enni lamusar." Ben diyor imkanım olmasına rağmen kurban kesmiyorum diyor. Ebu Musa Ebu Ebu Mesud radıyallahu anh Mehafete en yara en nühatmun Çevremdeki insanların, etrafımdaki insanların imkanım olmasına rağmen kurban kesmemin farz olduğunu zannetmemeleri için, onlara bu ibadetin farz olmadığını anlatmak için diyor, kurban kesmiyorum. Yani bu rivayetler Dilimehlin zikretti üzere Abdurrazak ve Beyhaki'de geçiyor ve sahih senetleri sahih olan, isnatları sahih olan rivayetler. Yani sahabeden bazıları sünnet olan, müstahap olan bazı amelleri ne alırlarmış? Terk ederlermiş. Niye? İnsanların onu fazla olarak zannetmemeleri için. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu ibadet farz olsaydı, vacip olsaydı bu sahabeler ne yapmazdı? Bu ibadeti terk etmezlerdi. Ama eftal olan, imkanı olduktan sonra, imkanı olan kimseler için kurbanını ne yapmak? Kesmek. Ya biz burada bunu niye okuyoruz? imkan olup da kurban kesmeyen adamın günaha girip girmediğini öğrenmek için. Yoksa he, zaten sünnet bir ibadetmiş. Kesmeyelim demek için değil. Yoksa çok fazla çok fazla bir ibadet. Gelelim. kurbanın nelerden kesileceğini, hangi hayvan türünden olacağını. Büyükbaş olarak deve, çünkü behimetul en'am dendiği zaman deve, inek ve küçükbaş, <gülüyor> koyun, koç ve keçi anlaşılıyor. İlim ehli bunlardan kurban olacağını zikrediyor, kurban olacağını söylüyor. Hani kalkıp da birisi dese ki ya ben daha pahalı olan bir hayvan kessem olur mu? Ceylan gibi, deve kuşu gibi. Ne zarar var? Allah şimdi biz de kan dökeceğiz, kan akıtacağız. Hem de daha fazla para ödeyeceğiz. Dese ona izin verilir mi? İzin verilmez. Niye izin verilmez? Çünkü ne bir Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı bu hay bu türden başka hiçbir hayvan türünden ne yapmamış kurban kesmemiş. Behimetul Enamın da ilimehli tefsirciler, alimler bu hayvan türlerinden olduğunu söylemiş. Ona ki sen ne yapıyorsun bu amelinle? Bidat işliyorsun bir de çıkarıyorsun. Böyle ki niyetin iyi olsa, böyle ki niyetin güzel olsa. Biz bunu niye söylüyoruz şimdi burada? Bidatçilere ne olsun diye cevap olsun diye. Çünkü onlar yaptıkları bidatları aynı şekilde yaklaşıyorlar, aynı şekilde aynı sebepler sunarak tezgah kuruyorlar. Ya bizim niyetimiz kötü değil ki böyle yaparken, kandilleri kutlarken, topluca zikir çekerken Diyorlar değil mi? Biz ne diyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden zikredilen, varit, onu yaptığı zikredilen, onu yaptığı varit olan şeyleri yaparız. Emredilen şeyleri yaparız. Dinin emretmediği, dinin getirmediği şeyleri bırakırız. Ve ki biz onun hayırlı olduğunu, güzel bir şey olduğunu zannetsek bile, görsek bile. Çünkü bizim görüşümüz üzerine bina edilmiş, insanlara emredilmiş şey değil. Bir olgu değil. Değil mi? Aranan yaş sınırı devede 5 sene. Büyükbaş inekte 8 sene koyunda da 6 ay ve üzeri keçide ise keçide ise 1 sene. Yani koyunun bir hususiyeti var. Koyunda ne olabilir? 6 ay ve üzeri olabilir. Yani 6 aylığını bitirmiş, 7. aya başlamış. 7. aya başlamış olabilir. Rivayette diyor ki لَا تَذْبَحُوا اِلَّا مُسِنَّ اِلَّا اَنْ يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَضَّعًا مُسِنَّ Yani senesini doldurmuş. Yani senesini doldurmuş derken koyunlarda ve keçilerde bir yaş, büyükbaş hayvanlarda, ineklerde iki yaş, <gülüyor> develerde de beş yaş. Bazı yörelerde kapak atmak derler. Yani hayvanın şu ön dişlerinin ne yapması? Çıkması. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ancak bunları kesin. Yani devede beş, inekte de iki, küçük başta da bir. İlla en yasur aleykum. Şayet bulamayacaksanız, bulamazsanız Fetezbahu cezaten minedda'an. Ne yapın diyor? Koyundan ceza olanı kesebilirsiniz. Ceza da Arapçada ne demek? Altı ayını doldurmuş koyun. Koç koyun. Arapçanın genişliği arkadaşlar. Yani altı ay ve üzerindeki hayvanın adı başka, yeni doğmuş hayvanın adı başka, annesinden süt emen hayvanın adı başka. O zaman bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bu rivayet İmam Müslim'in, Ebu Davud'un ve rivayet etmiş olduğu bir rivayet. Hayvan da olmaması gereken bazı kusurlar var. Yani kurban olmasına mani olan, engel olan bazı kusurlar var. Yani mesela siz hayvan pazarına gittiniz, ayağı topal, bir ayağı diğerlerine göre küçük, bir hayvan gördünüz. Bu hayvanı alıp et yemek niyetiyle, çoluk çocuğa et yedirmek niyetiyle alıp kesebilirsiniz. Bundan ne olur? kesilir yani. Ama Allah'a sunmak için Kurban Bayramında kesilmek adına hususi bir ibadet olarak bundan Kurban olmaz. Allah Teala en kamil, en ekmel yönüyle ne yapmak lazım? Bu hayvanları sunmak lazım. İmam ebu Dawud'un Tirmizinin ve bin Maçinin rivayet etmiş olduğu bir hadise, Nabi Aleyhisselam diyor ki: Erbaatun La تَجُوزُ فِي الْعَضَاهِ Kurbanda diyor şu dört şey caiz değildir. Kurban olarak kesmek. الْعَوْرَى الْبَيِّنُ عَوَرُهَا Tek gözü olmayan. ve apaçık bir şekilde belli olan, tek gözünün olmadığı apaçık, ayanmayan ortada olan hayvan. Yani tek gözü hayvanın kör ise, tek gözü görmüyor ise, o hayvandan kurban olur mu? Olmaz. Çift gözü, iki gözü de görmüyorsa... Hayır öyle olmaz. Wal arca el beyin topal ve topallığı da yani çok net. Ayağın beyan ortada topal olan hayvandan da ne olmaz kurban olmaz. Wal marıda tul beyinu hasta ve hastalığı ortada olan hayvandan ne olmaz kurban olmaz. Wal ajfa alati la tunqi zayıf, cılız. Yani kemiğinin içinde muht diyor Arapçı'da alimler. iliğinin olmadığı yani kemiğinin incecik etinin olmadığı zayıf mı zayıf bir hayvan düşünün. Bu hayvandan da ne olmaz kurban? Olmaz. Bu dört husus sayı olarak bizlere zikredilmiş kusurlu ayıplar. Bu mesabede, bu mertebede olan ve bundan daha şiddetli olan hastalıklar, problemler, sıkıntılar da ne diyor ilim hala Hayli hayli ne yapmaz? Kurban olmaya, yani kurban olmaz o hayvandan. Kurban olmasına mani olur, engel olur. Ama hani mesela kulağında küçük bir kesik varsa yahut boynuzunda bir kırık varsa ama büyük boyutta bazı ilim diyor ki hayvanın artık yani değerine mani olacak bir boyuttaysa diyor, mesela kuyruğu tamamen kesikse, bazı ilmehli bu tür şeyleri de bu dört kusura, dört ayıba ilhak ederek diyor ki, bunlardan da kurban olmaz. Eftal olan uzak durmak. eftal olan, güzel olan, hani böyle boynuzluk, kuyruğu, kesik hayvanlardan uzak durmak. Çünkü en güzel olanını, en semin etli olanını Allah'a sunmak gerekiyor. İl-i hatta ihtilaf etmiş. Hayvanların hangisi hayırlıdır, daha faziletlidir diye. Az sonra zikredeceğiz onu. Bazıları demiş ki da, yani hayvanın en pahalı olanı. Bazı demiş ki hayvanın en ne olanı? Etli olanı. Demişler. Az sonra onunla ilgili de tavsiyeti gelecek inşallah. Bazıları soruyor. Bu soru sürekli tekrarlanıyor. Hadım edilmiş hayvandan kurban olur mu? Eğer hadım edilen hayvanın organı aleti kesilmemişse yumurtalıkları birbirine vurularak hadım edildiyse bundan kurban olur. Bundan kurban olur. Ancak İlim diyor ki eğer bazıları diyor ki yani erkeklik uzvu ya yumurtalıkları kesilip alınarak hadım edildiyse olmaz diyenler de var. Bazıları bunun bir bey teşkil etmeyeceğini hangi yönden ve ne hadım edilirse edilsin kurban olacağını söylüyor. Yani eftal olan ne yapmak? Böyle aleti yumurtalıkları kesip alınarak hadım edilmiş hayvanlardan uzak durmak. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Macide rivayet. Biliyorsunuz Aleyhissalatü iki tane kurban kesiyor. Emleheyn. Boynuzları büyük. Beyaz ama benekli beyaz. Siyah ile benekli. Gözlerinin çevresi, ayakları, bileklerinin çevresi de siyah olan bir hayvan kesiyor. İki tane. İki hayvan kesiyor. Rivayette diyor ki bu Hayvanlar neydi? Hadımdı. Dahan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi kepşeyni mevcu'eyni. Hadım edilmiş hayvan. Bu rivayet İbn-i Mace'de Eşek Albani bu hadisinin sahih olduğunu söylüyor. Evet. Hayvanın aranan şartlarında da bunlar olduğunu söyledik. Hayvanın etini kestikten sonra arkadaşlar Üçe bölünmesi ilim ehli tarafından hoş görülmüş bir davranış olur. Öncelikle kişinin bu kesi hayvandan yemesi, bir bölümü konu komşuya, eşe, dosta, hediye olarak göndermesi, bir bölümünü de fakirlere dağıtması, müstehaptır, sünnettir. Hatta bazı ilim ehliye kurban etinin fakire verilmesini vacip görmüş. Sadaka olarak verilmesini vacip görmüş. Allah-u Teala diyor, فَقُلُوا مِنْهَا فَأَطْئِمُوا الْقَانِعَ Etinden yiyin. Kani' i. Fakir. Nasıl fakir? Elini yüzünü kapatmış. Utangaç. istemeyen. Mu'tar. ihtiyacı daha çok olup, yüzünü karartıp, isteyen fakir. Diyor ki allah Teala, onun ne yapın? فَكُلُوا مِنْهَا <هَصِزِين> ve وَأَطْعِمُوا yedirin Fakire, yoksula yedirin. Bu emir kiplerinden dolayı bazı ilim ehli diyor ki, kurbanın etinden fakire sadak olarak vermek, onlara yedirmek nedir? Vaciptir. Bu usula dikkat etmek lazım. Fakirleri de unutmamak lazım. Onlara da Allah-u Teala'nın bu payını vermek lazım ki. Kurbanı keserken nelere dikkat edeceğiz kesme esnasında? Öncelikle besmele. Allah'ın ismini alacağız. Bismillah diyeceğiz. Bu kurbanın kesmenin şartlarından bir tanesi. Bazı ilim ehli Bismillah demenin unutulmasını mazeret olarak görmüyor. Yani bir insan, aaa hayvanı kestik ama besmele çekmeyi unuttuk derse o hayvanın yenmeyeceğini söylüyor. Çünkü şart olduğunu soruyor. Diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mâ unhiraddemu ve zuki resmullâhi aleyhi fekulu Kanı akıtılan ve Allah'ın isminin anıldığı hayvanı yiyin. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hadis Bukhari'de <gülüyor> buradan istimbahat ederek diyor ki ilim ehli, nasıl yani bir insan hayvanın kanını akıtmayı unutarak hayvanı kanı akıtmadan öldürse kes, yani kesmeden hayvanın kanını akıtmıyor hayvanı şokla öldürüyor elektrik aa unuttum dese o hayvan yenmeyeceğine göre nasıl yanmıyorsa aynı şekilde Allah'ın isminin anılmadığı hayvanlar da ister unutularak olsun ister amden olsun ne? bir farkı yoktur yenmez diyor. Şeyhul İslam i̇bn bu görüşleri naklettikten sonra bu son zikretmiş olduğumuz görüşü söyleyerek Görüşler arasındaki en azhar olan, zahir olan, güçlü olanın bu olduğunu söylüyor. Şeyh Saliha'l-Useymîn Rahimahullah da bu görüşe sahip olanlardan bir tanesi. Diyor ki, yani kurbana keserken, kurbanı keserken Bismillah demeyi unutmak o kurbanın etini ne yapar diyor. Mundar eder. Zaten kim şey yaparsa, amden terk ederse o ne olmaz? O hayvan gelmez. Aynı şekilde namazı kesen, kurbanı kesen kişi aranan bazı şartlar var. Akıl bali olması lazım. Müslüman ya da ehli kitap olması lazım. Namaz, yani Müslüman olması lazım derken bunun içinde namaz kılan kimse olması lazım da lazım olması da giriyor, biliyorsunuz. Şirkin içinde bulaşmış, kabirlere tapan, kabirlerde medet uman insanlara kurban kestirmemek gerek. Peki, dilsiz insanların kesmiş olduğu kurban hükmü nedir? Adamın... ...adamın... ...dili dönmüyor. Yani dönmüyor derken konuşamıyor dilsiz bir adam. Bismillah diyemiyor. Bu adam, kurban keserse ne olur? i̇l diyor ki, dili döndüğü kadar... ...söylemeye çalışır. Niyet eder, hayvanı keser. Kestiği... ...ne olmuş olur? Helal olmuş olur. Yenir. Kadın kurban kesebilir mi? Kadın da kurban kesmesine bir mani, bir engel yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam az önce bahsettiğimiz hadiste iki tane kurban keserken diyor ki Allahu Allahum Allahümme tekabbel min Muhammed. Diyor ki Allahümme Muhammed'den kabul et bunu. Ve Ali Muhammed Muhammed'in ailesinden kabul et diyor. Ve min ummeti Muhammed bir rivayette diyor ki ümmeti Muhammedten Muhammed'den kurban kesmeyenlerden kabul et. Yani kurbanın birisini kendisi ve ailesi için kesiyor. Diğerini de ümmeti Muhammedten Muhammed'den kurban kesemeyenler için kesiyor. Onun için kurban keserken bir insanın kurbanı boğazlamadan önce Bismillah rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rivayette Peygamberimiz kurbanı kesti. Allah'ın ismini andı ve tekbir getirdi. Yani Bismillah vallahu ekber. Yani bismillahtan sonra Allahu ekber demek nedir arkadaşlar? Sünnettir. Allah'ın adını anmak. Bismillah, Allahu ekber. Ondan sonra insanın Allahumme takabbal minni, Allah'ım bunu benden annemden, babamdan ölmüş anne babamdan, dedemden falanca alimden kabul et diyebilir. Çünkü nebi aleyhissalatu vesselam o kurbanı kesin diyor ki eli mehli, Allahumme takabbal min Muhammed ve ali Muhammed. Muhammed'ten ve Muhammed'in ailesinden kabul et. Hatice radıyallahu anh'a Muhammed'in ailesinden miydi? Hı hı. Ailesindendi. Hı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bazı vefat etmiş kızları da var. Bu kurbanı kestiğinde vefat etmişler. Ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Kendine tabi olarak onlara da kurbanı ne yapıyor? Hediye ediyor. Onları da kurbanın sevabına ortak hı. ediyor. Sünnette olan bu arkadaşlar. Ölü adına kurban kesmek isteyen bir kimse varsa, mustakil olarak yani tek başına bu dedemin adına keseyim derse çok da sünnete uygun bir hareket olmuş olmaz. Sünnete isabet etmek isteyen insan, kurbanını keserken ne yapsın? Kendi kurbanına o ölüleri de katsın. Doğru olan bu. Ya da ölen kimseye vasiyet bıraktıysa eğer, malının üçte birinden bu vasiyet ne yapılır? Uygulanır. Ama onun için de her kurban bayramı bir tane ben kendime kesiyorum, bir tane babamın adına kesiyorum, Sahabenin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabenin amelinden değil. Selef bu şekilde ne yapmış? Amel etmemiş. Hayvanı keserken bu şekilde ne yapabiliriz? İlim ehline de hediye edebiliriz. Aleyhissalatu Vesselam ikinci kurbanda diyor ki ümmetimden diyor kurban kesmeyenlere bu kurban. Hayvanı sol tarafına yatırmak ve hayvanın boğazına ayakla basıp Sağ elle kesmek. Hayvan kesmenin adabından kıbleye doğru döndüreceği hayvanı. Ve boğazından bıçağı sürdüğümüzde kesmemiz gereken dört tane nokta var. Bıçağın o dört noktayı kesmiş olması lazım. Uygun olan, en eftal olan bu. İlim yekli ihtilaf etmişler. Hangisini kesersek yeterli olur hususunda. Boğaz'da arkadaşlar iki tane ne var? Damar var. Ve Ceyn deniyor. Tabii da, iki tane damar derken bunlar şah damarı. Ve, yani toplar ve atar damar. Biz bunlara toplar damar diyoruz herhalde. Kalın iki tane büyük damar, şah damarı. Hayvan kesenler bunu fark etmiştir değil mi? İki tane damar görürsünüz. Oralardan böyle kan fışkırır. Bu damarların yanında bir de yemek borusu ve su borusu var. İki borusu. Yemek ve su borusu. Yani boğazda keserken hayvanı Bismillah, Vallahu Ekber dediğimiz zaman uçağı sürttüğümüz zaman iki damarı kesiyoruz. İki damarı kesip yemek borusu ve su borusunu bırakırsak diyor ki bazı ilmehli olur, kurban olur. Diyor, önemli olan bu iki damarı yapmak? Kesmek. Çünkü ma unhiraddem kanı akıtılan diyor. Kanın da aktığı, fışkırarak aktığı yer neresi? İki tane damar. Bazı ilmehli diyor ki bu ikisiyle yani iki damarla birlikte ya su borusunun ya yemek borusunun bir tanesi kesildiği zaman yeter diyor. Ama en eftal olan bu iki damarla birlikte yemek ve su borusunun da ne yapılması? Kesilmesi. Adam arasa sizi sorsa, hocam hayvanı kestim, su borusuna geldi bıçak, denk geldi. Korktum bıraktım hayvanı. Sonra hayvan can çekişçi zıpladı hopladı yere yattı. Ondan sonra ruhunu teslim etti. Bu hayvan yenir mi? Yenir mi arkadaşlar? Allah Allah Yenmez. Damarlarını sen ne yapmadın? Kesmedin. Kesmedi. Yemek borusuyla su borusunu kestim, ama iki damar kesmedim. Ortadan soktuğum bıçağa korkudan hayvan hareketlendi. Olur mu? Olmaz. En az bu iki damar, bu damarla birlikte ne yapmamız lazım? Su ya da yemek borusunu kesmiş olması lazım. Yine sünnet adabından hayvan kesmenin adabından bir tanesi, hayvanın hemen öyle keser kesme kafasını koparmamak koparırsa ne olur? Bir şey olur mu? Olmaz. Yani adam bazı korkuyor ya da hayvan tutuyor böyle. Tek bıçakla kesiyor. Hayvanın kafası kopmuş oluyor. Bu hayvanı etkilemez. Yani kurbanın olmasını etkilemez. Ama hayvana acı çektirmiş oluruz. Eziyet vermiş oluruz. Uygun olan ilim ehlinin de zikrettiği üzere damarların ve yemek borsası borsunun kesilip hayvanın bırakılması canının çıktıktan sonra da kafasının kopartılıp derisinin yüzülmesi Peki kurban ee, kesilecek günler hakkında ilim ehli ne demiş? Ya yani kurbanı ne zaman kesmeye başlayacağız? Ve kurbanı kesmenin son günü hangisidir? Ne zaman kes, ne zamana kadar kesebiliriz? Diyor ki il-i mehri, <gülüyor> bayram namazından sonra yani hutbe bittikten sonra, bayram namazı kılınıp hutbe bittikten sonra kurban kesmek başlar. Bayram günü. İnsan ne kadar erken keserse, yani bayramın birinci günü keserse daha hayırlı ve daha aktaldır. İkinci günü kesenden, üçüncü günü kesenden, dördüncü günü kesenden. Peki kurbanın Kesileceği, kurbanın kesileceği son müddet, son süre hangisidir? Diyor ki ilim elinden bazıları, yevmâni ba'de yevmin nahr. Kurban bayramından sonra iki gün. Yani, yani, bayramın ikinci ve üçüncü günü de ne bir Kurban kesilebilir diyorlar. İbni Kayyim Rahim Allah diyor ki, Zâdül Mâd'da, bu görüş İmam Ahmed'in İmam Malik'in ve Ebu Hanife'nin görüşüdür diyor. Aynı şekilde İbn Rüşd Bidayetü'l-Müctehide diyor ki: "İnne Maliken, ez-zebhü indehu yevmü'n-nahri ve Malik'e göre, İmam Malik'e göre İbn Rüşd diyor ki İmam Malik'e göre kurban kesme bayram günü ve bayramdan sonraki iki günde yapılır. Ve bihi kâl Ebu Hanife ve Ahmed ve cemâa. Ebu Hanife'nin görüşü de İmam Ahmed'in görüşü de Budur diyor. İkinci görüş ise arkadaşlar, ikinci görüş ise bayramın dördüncü daha ilmi tabiriyle zilhiccenin on üçüncü günü. Ne kadardır? Akşam ezanıyla ne var Biter. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki "Ve zkurullah fi eyyamin ma'dudat." Bu sayılı günlerde Allah'ın ne yapın? Anın zikredin. Allah'ın bakın burada ince bir fıkıh var. Dilemehli nerelerden hükümler çıkarıyorlar. Diyor ki ayette Allah'ın sayılı günlerde anın Allah'ın anıldığı yerlerden bir tanesi de bugünlerde sayılı günlerde ki bu da hac günleri, mina günleri kastediliyor. Allah'ın anıldığı ibadetlerden bir tanesi de nedir? Kurban. Değil mi? Sen Bismillah diyorsun. Demek ki diyorlar, kurbanın süresi ne zamana kadar devam eder? Bayramın dördüncü gününe kadar? Bayramın dördüncü gününe kadar devam eder. Aynı şekilde Allah-u Teala diyor ki ve اِسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّا Bu günlerde, bilinen günlerde Allah-u Teala'yı ansınlar diye ne yap? İnsanlara arasında haccı nida et. Bu belli günler hangi günler? Zeliçenin günleri ve hac günleri. O hac günlerinde de biliyorsunuz ne yapıyoruz? Kurban kesiyoruz. Ve, ve bu kurban keserken Allah'ı ne yapıyoruz? Zikrediyoruz, anıyoruz. İbn-i Rahimahullah diyor ki Zâdül Ma'atta bu Ali ibn-i Talib radıyallahu anh'unun görüşüdür. Ve İmam ehli Basra, Basra ehlinin görüşüdür diyor. Basra ehlinin imamının görüşü. Kim o Basra ehlinin imamı? Hasan Basri. Ve diyor ki ve imam ehli Mekke Mekkelilerin aliminin görüşüdür. Kim o Mekkelilerin alimi? Ata İbnu Ebi Rabah. Ve İmamu Ehli Şam. Şam ehlinin, Şam diyarının aliminin görüşü. Kim o? İmam el-Ebzai. Ve İmam Fuqaha-i Ehli Hadis. Hadis ehlinin fuqahasının imamının imamı olan kimsenin görüşü. O kim? Şafii. İmam Şafii. Ve aynı şekilde İbn Munzir'in görüşüdür. İmam Nûbî Râhî Mâhulla, sahih Müslimin şerhinde Cübeyr İbn Mut'im, İbn Abbas ve Ömer İbn Abdülaziz'in de görüşünün bu olduğunu ne yapıyor bizlere? Zikrediyor. O zaman Zilhicce'nin 13. gününün bitimine kadar, yani bayramın 4. gününün bitimine kadar ne yapabiliriz? Kurban, kese biliriz. Evet kurbanla zikredeceğimiz hususlar deneceğimiz hususlar bunlar. Bu konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlar varsa alabiliriz. Tekbirleri söyledik. kişi, kişi de mesela bu sene daha mi? Yani verebilir mi ona, ona Nasıl yani? bu sene ben kesdim ben hanım şakir. hanımına niyet diyorlar. Para kim veriyor? Parayı? kocası veriyor Tamam. Yani biz de söyledik yani peygamber aleyhisselatu vesselam kurbanını keserken diyor ki Allah'ım bunu Muhammed'den ve Ali Muhammed'den, Muhammed'in ailesinden kabul et diyor. Kurbanı kesen adam adam olur. Adamdır yani. Ama adamın imkanı yoktur. Fakirdir. Kadının imkanı vardır. Kadın kesebilir. Ama adam hani ben bu sene kesmeyeyim de kendi adama değil de hanımın yerine keseyim. Bu gereksiz bir davranış olur. Niye? Zaten sen kendin kestiğin zaman sen ne yapıyorsun? Ailenden de kesmiş oluyorsun. İlim diyor ki bir insan bir evde yaşar. Hatta birkaç aile bir evde yaşarsa bütün aylıkları bir yerde toplanır. Bütün masrafları aynı yerden çıkıyorsa o bütün aileye bir tane yeter diyorlar. Yani sen düşün. Babanla büyük bir yerde yaşıyorsun. Baban ve kardeşlerinle. Hepinizin geliri bir yerde toplanıyor. ...harcamaları bir yerden yapılıyor. Diyorlar ki böyle bir aileye bir tane kurban... ...yeter. Hatta... ...bazı alimler diyor ki... ...seleften naklederek... Yani ...selefin kurban... ...ibadetindeki diyor, davranışı... ...çokça kurban kesmek değildi. Hani bir aileden beş tane, on tane, on beş tane böyle... ...oralara buralara dağıtarak değil. Her aileden bir tane ne kurban kesilirdi. Evet. Başka kurbanla alakalı var mı orada sonra internetten? Evet. Hocam, bu isimli kurban, kurban bayramında birçok kurban falan kesimin şeyini alıyoruz zihadesini. Burada bu e, hayvanların göz bağlama olayı din değeri var mı? Yani bunu kurban kesmenin adabından zikrediyor bazı zalimler. Yani bıçağı göstermemek, bıçağı onun gözünün önüne e, tutarak. Çünkü hayvan bundan etkileniyor. Yani eğer zaman keseceğiniz hayvana ne yapın İhsanda bulunun yani ona hoşça davranın diyor. Bu da obaptan yapılabilir. Yani Bunda bir bahis yok. Kurbanın gözü de bağlanabilir. Evet. İki bir kurban Habil ve Kabil başlıyor Onu bilmiyorum. Yani İlim ehli meşruiyetinin aslı olarak e, İsmail Aleyhisselam'ı zikrediyor. Yani Habil ve e kurban var Allah Bilmiyoruz o rivayetin sıhhatini nedir ne değildir bakmak lazım. yani. Evet di bu mesele yaban keçileri, koyunlara, yaban sığırlar konuları. Hı. Eee, Arap toplumda problem bilinmiyor ama meşhur dağlıya tarafından yani da şey Afrika'da falan var. Bunları kurban konusunda hesap Yani bazı elim ehli zikretmiş yaban e, sığırlardan kesileceğine dair ama bufalorlardı. Bu ha bunlar doğru olan. Elim ehli zikrediyor. Doğru olan kesilmeyeceği. Yani inek ya da sığır Afrika'da var ama mesela Afrika'da kesiyorlar, yani. yaban sığırlar var. Mesela onu şey turbanlık hayvan olarak yapmışlar. Doğru. Yani ilim ehlinden bazıları nakletmiş. Yaban e, ineklerin, yaban sığırların yani bufalo dediğin şeyleri kesilmesi. Mesela. kesilmesi. Ee, ondan kesilmeyeceğini ilim ehli zikretmiş. Yani inek ya da öküz, deve, koyun o zaman ve keçi bunlar. Mesela yani camuş denilen hayvan o zaman sığır üstüne giriyor. Camuş nedir? Manda, manda manda. Ha. Şey o bufalo tarzı şey tarzı. Bufalo ayrı, bufalo yabani yabanlı hmm. bir hayvan. Ama o aileden hmm. geliyor. ama yani onu zikretmeyelim yani. Yani inek, sığır mandaya bakmak lazım. Manda ile ilgili bilmiyorum. Bir şey şu anda demem yanlış olur. Yabanı aileden geliyor. Evet, başka Konuyla alakalı sorusu olan, kurbanla alakalı. Ortak girilen bir yer. Mesela 5 arkadaş, 6 arkadaş, biz arkadaş bir ortak, kurban kesiliyor. Onlarda da o, e, orta bulunmuşlar ayrıca kendi ailesinden birlikte mi olmuş oluyor? Nasıl yani? Evet. Bir de arkadaş toplandı, bir hayvan alındı, kesildi. Evet. Onların her birer hisse sahibi olmuş oluyor ya kurban üzerinde. Evet. Büyük hayvanlar. Kendi ailesine dahil oluyor mu onun için? Yani? E tabii. Yani, kendi hanımı, çoluğu, çocuğu. Her yan, her. Tabii yani. O, o, bir yere... 7 kişi büyükbaş inek kesiyor sonra sen ortak olduğun zaman yani ev reisinin oraya ortak olması demek. O ev halkının yerine de bu kurbanın kesilmiş olması. Buna giriyor. Ne giriyor. Ne? Evet. Başka? Vekalet meselesi falan diyor. Yani, kurban kestirirken adama vekalet verirken. Yani Olabilir. Yani kurban kesten adam ediyor bunu. Keserken mesela Allah'ım bunu Muhammed'den kabul et. Muhammed'den kabul et. Allah'ım me min Mehmet diyebilir. Allahümme tekabbel an Mehmet. Derse hoş olur diyorlar. Ders hoş olur diyorlar. Demesi de bir mahzur yok. Önemli olan bismillah vallahu ekber demesi. Evet. Burada, benim adıma için de Nasıl? Tamam sen vekil veriyorsun. Sen kurbanı kesemiyorsun. Ee, diyorsun ki bu kurbanı benim adıma kes. Sen, o adamda kesebiliyor yani Bunda Yardım bir sıkıntı yok. Yalnız kuruluşların yaptığı mesela binler, yüz binlerli kurban kesiyorlar mesela. Evet vekalet vermek bu manada vekalet almak caizdir. Şahsımı vermek yoksa kesen şahsımı mı? Yüz binlerli kurban kesiyor adamlar. Sıkıntı yok o kesen kişiye illa vereceksin diye bir şey yok yani bunun isminin yazıldı isminin bir yere yazıldıysa. O niyet dedim niyet. Evet vermiş. tam onlar zaten isimler yazıyorlar senin adına falanca kurban alınıyor ve kesen adam da sizin adınıza kesiyor bu şekilde vekalet olayı tamamlanmış oluyor. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik, la ilahe